Dördüncü mepas. Tenbih, yirmi altıncı mektubun dört mepası birbiriyle münasebettar olmadığı gibi, bu dördüncü mepasın on mesaili dahi, birbiriyle münasebetdar değildir. Onun için, münasebeti aramamalı. Nasıl gelmiş, öyle yazılmış. Mühim bir talebesine gönderdiği mektubun bir parçasıdır. O talebenin beş altı suallerine verilen cevaplardır. Birincisi, saniyen, mektubunda diyorsun. Rabbil alemin tabir ve tefsirinde 18 bin alim demişler. O adedin hikmetini soruyorsun. Kardeşim, ben şimdi o adedin hikmetini bilmiyorum. Fakat bu kadar derim ki, Kur'an Hakimin cümleleri birer manaya münhasır değil. Belki nev-i beşerin umum tabakatına hitap olduğu için her tabakaya karşı birer manayı tazammun eden bir külli hükmündedir. Beyan olunan manalar. O külli kaidenin cüz'iyatları hükmündedirler. Her bir müfessir, her bir arif o küllîden bir cüz'ü zikrediyor. Ya keşfine, ya deliline veyahut meşrebine istinat edip bir manayı tercih ediyor. İşte bunda dahi bir taife, o adede muvafık bir mana keşfetmiş. Mesela ehli velayetin ehemmiyetle virtlerinde zikrü tekrar ettikleri Merocel Bahreyni yelteqiyan betweenهما berzakhun la yabghiyan cümlesinde daireyi vücub ile daireyi imkandaki Bahri Rububiyet ve Bahri Ubudiyet'ten tut ta dünya ve ahiret bahirlerine ta alemi gayb ve alemi şehadet bahirlerine ta şark ve garp, şimal ve cenubtaki Bahri Muhitlerine ta Bahri Rum ve Fars bahrine Ta Akdeniz ve Karadeniz ve Boğazına ki mercan denilen balık ondan çıkıyor, ta Akdeniz ve Bahri Ahmere ve Süveyş Kanalına, ta tatlı ve tuzlu sular denizlerine, ta toprak tabakası altındaki tatlı ve müteferrik su denizleriyle üstündeki tuzlu ve muttasıl denizlerine, ta Nil ve Dicle ve Fırat gibi büyük ırmaklar denilen küçük tatlı denizler ile onların karıştığı tuzlu büyük denizlerine kadar Manasındaki cüz'iyatları var. Bunlar umumen murat ve maksut olabilir ve onun hakiki ve mecazi manalarıdır. İşte onun gibi elhamdülillahi rabbil alemin dahi pek çok hakayıkı camidir. Ehli keşif ve hakikat keşiflerine göre ayrı ayrı beyan ederler. Ben de böyle fehmederim ki semavatta binler alem var. Yıldızların bir kısmı her biri birer alem olabilir. Yerde de her bir cins mahlukat birer alemdir. Hatta her bir insan dahi küçük bir alemdir. Rabbil alemin tabiri ise doğrudan doğruya her alem Cenabı Hakk'ın rububiyeti idare ve terbiye ve tedbir edilir demektir. Salisen Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam ferman etmiş: İza iradallahu bi kavmin hayran ebsarahum bi ayub enfusihim. Kur'an-ı Hakim'de Hazreti Yusuf Aleyhisselam demiş: "Ve ma uberrü nefsî inennefse leammâretün bis-sû." Evet, nefsini beğenen ve nefsine itimat eden bedbahttır. Nefsinin ayıbını gören bahtiyardır. Öyle ise sen bahtiyarsın. Fakat bazen olur ki nefs-i emmare ya levvame'ye veya mutmainne'ye inkılap eder. Fakat Silahlarını ve cihazatını asaba devreder. Asab ve damarlar ise o vazifeyi ahir ömre kadar görür. Nefsi emmare çoktan öldüğü halde onun asarı yine görünür. Çok büyük asfiya ve evliya var ki nüfusları mutmain ne iken nefsi emmareden şekva etmişler. Kalpleri gayet selim ve münevver iken emrazı kalpten vadeyle etmişler. İşte bu zatlardaki nefsi emmare değil. Belki asaba devredilen nefse emmare'nin vazifesidir. Maraz ise kalbi değil, belki marazı hayalidir. İnşallah aziz kardeşim, size hücum eden nefsiniz ve emrazı kalbiniz değil, belki mücahadenin devamı için beşeriyet itibariyle asaba intikal eden ve terakkiyatı daimiyye sebebiyet veren dediğimiz gibi bir halettir.